değerli akra diyor dinleyenlere allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerimiz olsun yaratanımız yeri gövü yaratan bizi türül nimetlerine eden Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Keriminde "Ve ma halak dülkünle verinse illa budun" buyurmuş. Bunun manası, ben azim Allahu Teala, cinleri ve insanları başka bir şey için yaratmadım, ancak ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. Tebalike suresinin başında bir başka ayet-i kerime var. O da hayatın gayesini Allah'ın bizlerinin için yarattığını gösteren bir ifade ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî salakal mevte vel hayate liyeblüvekum eyyüküm ahsene amela Yani Allahu Teala Hazretleri bizleri hangimiz daha güzel işler yapacak? Ömrünü güzel amali salih ile değerlendirip güzel geçirecek. Bunu imtihan etmek, görmek ve denemek için ölümü, hayatı yarattı. İnsanları yeryüzüne gönderdi. İnsanları yeryüzüne çıkardı manasına geliyor bu ayet-i kerimeler. Demek ki birinci ayet-i kerimede e, cin sözü, yani insanların gözünden gizli olan gözle görülemeyen varlıklar. İns sözü de insanlar manasına geliyor. Biz insanları ve bizim göremediğimiz cin denilen diğer çeşitli görünmez varlıkları, Allahu Teala Hazretleri sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmışız. Tabi İbadet diyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor, Ramazan günü orucu geliyor, hac etmek geliyor. Halbuki bu ayet de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, indiriliyor. Peki yani biz hep namazla oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman ilk hatırımıza gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniş. İbadet, Allah-u Teala hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Yani hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ıı, ibadettir ve eğer Allah'a itaat etmeden asi olarak sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. Bu halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir. Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. Tabi ibadeti güzel yapmak için yani hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan acaba ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım. O halde hemen karşımıza bilgi, Arapça ilim meselesi çıkıyor. Arapçası ilim, Türkçesi bilgi, bilmek meselesi karşımıza çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in çok sevdiğim ve zihnimde çok derin iz bırakmış olan bir hadisi şerifini size nakletmek istiyorum sevgili dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuşlar ki el ilmi hayatül İslam ve imadül iman. Çok hoşuma gidiyor bu ifadeler. El ilmi hayatül İslam. İlim bilgi, bilmek, öğrenmek. Hayatül İslam. İslam'ın canıdır, hayatıdır. Yani ilim varsa İslam canlıdır. İlim yoksa İslam canını kaybetmiştir, ölüdür, yoktur. Ve imadur, iman. İlim aynı zamanda imanın da direğidir. Demek ki ilim olduğu zaman iyi Müslüman olmak mümkün olabilir. İlim olduğu zaman doğru bir inanca sahip olunabilir. İlim olmadığı zaman insanın Müslümanlığı ölmüş demektir. Çünkü neyi nasıl yapacağını bilmediği için artık İslamiyet bahis konusu olamaz ve imanı da ilim olmadan hatalara sürüklenebilir ya batıl inançlara yanlış inançlara insanlar saplanabilir hayatta da sizlerde biz de her zaman görüyoruz gerçekten ilim olmayan bölgelerde cahillerin olduğu yerlerde ve tahssissiz görtüsüz insanların arasında iman konusunda da batıl inançların, hurafelerin yayıldığını görüyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yine çok kesin olarak bildirilmiş bir husus var. allah Teala Hazretleri Erhamurrahim'indir. Yani çok merhametlidir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Ve kul hatasını anladığı zaman tevbe ve istifa zaman Allah kulu affeder. Fakat bir şeyi affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak bildiriyor. İnanç bozuksa, şirk varsa, müşriklik varsa, kafirlik varsa o zaman Allah'ın u Teala Hazretleri, o insanı affetmiyor. O halde bizim en çok dikkat etmemiz gereken husus inancımızın şirkten, küfürden yani müşriklikten, kafirlikten uzak olması, parç olması, temiz olması, sağlam olması. O halde ilim İslam'ın hayatıdır, canıdır ve imanın da direğidir. İslam'ın canlanması için ilme sarılmamız gerekiyor. İmanın sağlam olması için, ayakta kalması için ilme sarılmamız gerekiyor. İlim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize rivayet edilen pek çok hadisi şerifleri var. Onlardan bir kısmını size nakletmek istiyorum bu vesileyle. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, el ilmu hayrun minel amel, ilim iş yapmaktan, ibadet etmekten, amel eylemekten, başka bir ifade de, el ilmu hayrun minel ibadet, el ilmu efsalu minel ibadeti, ibadetten ilim daha üstündür. İlim öğrenmek hem ibadettir, ibadetlerin en, en sevaplısidir, hem de doğrudan doğruya ibadetin kendisinden daha üstündür. Çünkü her şey ilme dayalıyor, dayanmıyor. Ve ilim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki, ilim el ilmu mirasi ve mirasül imdia mirasül ikabbi. Yani ilim benim mirasımdır ve benden önceki peygamberlerin mirasıdır. Kim ilim öğrenirse peygamber efendimizin sahip olduğu hazinelere, zenginliklere sahip oluyor demektir. Peygamber efendimizden önce insanların doğru yolu görmeleri için Allah tarafından her beldeye gönderilmiş sayısını bilemediğimiz kadar çok peygamberler, mürseller var. Onların varisi olmuş olur. Bu da çok büyük bir şeref alim için. O halde e, ilme Peygamber Efendimizin ve diğer bütün peygamberlerin mirası olarak sımsıkı sarılmak gerekiyor ve ibadetten önce ve ibadetin kulluğun hayatın güzel e, tanzim edilmesi için ilme sarılmamız gerekiyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el-ilmu Halilül mü'mini. İlim müminin halilidir. Halil çok samimi dost demek. Yani sırdaş. Birbirinin sırrına aşina olan, birbirini çok sever. Çok samimi insanlara halil derler. İlim müminin halilidir. Yani onun sırdaşı, onunla haşır neşir olan, onunla çok samimi olan, çok yakın arkadaşı demektir. Bu da güzel bir vasıf. Ve bu bakımda İlmi bilen bir kimsenin, ilmi öğrenmek isteyen kimseye mutlaka vermesi lazım. Bir talebe, bir hocadan bir şey öğrenmek istediği zaman onun memnuniyetle ilmini ona öğretmesi lazım. Bizim alimlerimizden rivayet edilenler bu konuda çok e, ibret vericidir. Mesela geçtiğimiz 30-40 yıl önce İslami ilimleri öğreten insanların azaldığı zamanlarda yaşayan bazı alimleri hatırlıyorum. Kendisinden ders görmüş meşhur kimseler de var. Bu şahıslar sabah akşam cami köşesinde veya buldukları herhangi bir mekanda istekli talebeleri İslam'ı zevkle hevesle, aşk ile yorulmadan öğretmişler. Hatta anlatmışlardı Küçük hoco denilen bir alim, ee, tabii sabahtan akşama kadar çalıştıktan sonra evine yorgun algınlı döner ve insan biraz da istirahat etmek isteyebilir. Bazı kızlar gelmişler, hocam demişler biz camiye gelemiyoruz, yani çalışmalarımız var. Acaba bize gece değil veya sabah şu vakitte grup halinde gelsek ders verebilir misiniz? Onların da o en müsait olmayan zamandaki isteklerini dahi o alim reddetmemiş ve onlara ilim öğretmiş. Hakikaten de çok kıymetli talebeler yetiştirdiğini ve başlı başına bir ilmi hareket meydana getirdiğini onu tanıyan kimselerden öğreniyoruz. Allah bu alimlerin sayısını arttırsın, ahirete geçmiş olanlarına kabirlerine nurlar indirsin, ruhlarını şad eylesin, makamlarını âlâ eylesin. alimlerin ilmin tabii çok büyük sevabı var. E, Fövkelade büyük e, ecir kazanmaya vesiledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, el-ilmu vel-alimu vel, vel müteallimi El amelu fil cennet, el alimu ve ilmi el amelu fil cennet. Yani bilen adam da cennettedir, ilmin kendisi de cennete sokulacaktır, ilimle yapılan ibadette cennete girecektir. Başka bir e, hadis şerfte el alimu ve mütaallimu şeriikani fil hayr. Yani ilmi öğreten ve ilmi öğrenen sevapta ortaktır. İkisi de aynı miktarda sevap alır. Birisi ilim verdiği için sevap alır. Ötekisi de ilim öğrenmesinden dolayı Allah tarafından sevap alır. Ve ilim insanı cennete götürür. Cennet yoludur. İlim yoluna giren insan cennet yolunu tutturmuş bir kimse olur. Alimler hakkında da çok hadisi şerifler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler arkalarından mal mülk bırakmazlar. O manevi ilimleri, ledünmi ilimleri bırakırlar. Allah'ın rızasını gösteren ahkamı öğretirler. Alimler onları bilen kimseler. Böylece alimler peygamberlerin varisleridir. Yani peygamberlerin makamlarının ve vazifelerinin devamı bunlardadır. Ve aynı hizmeti peygamberlerden sonra alimler götürürler. Bir başka ifade var alimlerle ilgili. El ulema'u ul rusul. Bir başka hadis-i şerifte de ümena ul ümme Yani alimler e, resullerin emin veyahut öbür hadisi şerife göre ümmetin emin kişileridir buradaki der maksat yani kendisine bir şeylerin verilip emanet edildiği kimse demek yani ümmetin emanet edildiği peygamberlerin ümmetlerini emanet ettikleri kimseler demektir alimler o halde bunların makamı ne kadar üstün olduğu bu hadis şeriflerden görülüyor bir başka hadis şerifte de el ulama o mesabi hul buyurulmuş yani alimler yeryüzünün ışıklarıdır, Işık tutan kandilleridir, karanlıkları aydınlatan nurlarıdır buyurulmuş. O halde Allahü Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için Allah yolunda ömrünüzü Kur'an-ı Kerim yolunda, Hadis-i Şerif yolunda, dinimizin ahkamı yolunda, allah Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanma yolunda geçirmeye gayret edeceğiz. Amacımız bu olacak. Çünkü dünyaya bir imtihan için gönderildiğimizi biliyoruz. Bu, bu da dünya, bir dar imtihandır Ve burada bu imtihanı gördükten sonra, ahirette bu imtihanın sonuçlarını alacağız. Allah'ın sevdiği bir kul olarak yaşamış olan, Allah'ın sevdiği işleri yapmış olan, ahirette çok büyük mütefatlarla takip olmayacak. sonsuz ebedi, halidi nimetlere dair olacak. Cennette e, büyük nimetler içinde sonsuz olarak kalacak. Kötü insanlar, Allah'ın rızası uygun olmayan işleri yapanlar, zulmedenler, kafir olanlar, müşrikler de ebedi olarak cehennemde kalacaklar ve ettiklerinin cezası sonsuz olarak Hazret'ten devam edecek. O halde Allah'ın rızasına uygun hareket etmek amacımız olmalı. Onun için bizim büyüklerimiz bize şöyle bir formül ile bu şeyi bildirmişler. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz. Bu cümlenin manası ilahi ente maksudi, yaraki benim gayen. Arzum, isteğin sensin ve rıza kermatlı bir. Ben senin rızanı talep ediyorum, rızanı istiyorum. Her işte rızanı arıyorum. Yani razı isen rızan varsa ben o işi yapacağım. Razı değilsen, memnun olmayacaksan o işi yapmayacağım. Gayem budur demiş oluyoruz. O halde Allah'ın rızasına uygun yaşamak gayemiz. Bunu bu sözlerle de ifade etmiş oluyoruz. Fakat bunu sağlamak için aracımız, vasitamız, kaynağımız ilim. Eğer ilmi bilirsek, bizim Müslümanlığımız canlıdır ve Allah'ın rızasına uygun olanlığı, Allah'ın rızasına uygun olmayandan ayırmak mümkün olur ve güzel şeyleri yapmamız mümkün olur. Ömrümüzü sevaplı, başka insanlara faydalı, ve güzel şeylerle geçirmemiz mümkün olur. İmanımız sağlam olur. Burakilerden, batıl inançlardan kendinizi rahatlıkla korumuş oluruz. Sağlam bir yolda, akıl ve mantık yolunda yürümüş, hem dünyamızı hem ahiretimizi mağmur etmiş oluruz. Onun için din büyüklerimizden birisi diyor ki, dünyada izzet ve itibar isteyen bilme sahilisin. Yani dünyada bir minik makam sahibi olmak istiyorsa, birisi yükselmek istiyorsa, devlet kademelerinde veya insanların yanında yüksek bir merkebe kazanmak istiyorsa ilmi öğrensin. Dünyada yükselmek isteyen, izzet isteyen ilmi öğrensin. Ahirette yükselmek isteyen, ahireti yüce bakanlığını isteyen o da ilmi öğrensin. Demek ki hem dünya hem ahiretin izzet ve itibarı ilim ile olacaktır. O halde ilme sımsıkır sarılmamız gerekiyor. Tabii. İlme sarıldığımız zaman, devamlı ilimle meşgul oldukça, ilmi öğrenmeye çalıştıkça, ibadet yapanın salabını alacağız ve bunun dışında yapacağımız ibadetlerimiz ilmin ışığında yapıldığı için Allah'ın rızasına uygun olacak, salabımız böylece çok olacak. Çünkü alimin uykusu bile ibadettir ve onun namazı, alimane hoşu ile huzu ile kılınan namaz, şahidin namazından, orucundan, harcından çok daha fazla salablıdır. O büyük sevapları alacak demektir. Fakat ilmin de bir şartı vardır. İlmin şartı ilmiyle insanın amel etmesidir. Yani ilmini uygulamasıdır. Yani sadece bilmek insana sevap kazandırmıyor. Bildiğini uygulamak sevap kazandırıyor. Şöyle söyleyelim. Mesela bir insan rübet etmenin günah olduğunu dini kitaplardan okumuş, öğrenmiş olabilir. Kıybet, evet, bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin olmadığı bir yerde onun arkasından onun bir kusurunu söylemek, mevzid olan bir kusurunu söylemek kıybet oluyor. Bu günahtır. Söylememesi lazım. Onu çekiştirmemek lazım. O toplulukta, o yok, yok iken onun arasında konuşmamak lazım. Bu günahtır olduğunu biliyor bir kimse. Tamam, bu ilimdir, bilgidir yani fakat kafi değil. Bu bilgiyi insanın uygulaması lazım. Yani fiilen bir başkasının aleyhinde konuşmaması lazım. Konuşmayan bir insan olması lazım. Hidretin günah olduğunu bilen bir insan bu günahı olması lazım. Günah olduğunu biliyor da yine işliyorsa zaten e, tabii bundan dolayı önce cezası olacak. Hem biliyorsun hem de bildiğin halde yapıyorsun diye bundan dolayı cezası olacaktır. O halde ilmi şartı bu misalde ondan çalıştığımız gibi bildiğini uygulamasıdır. Onun için Peygamber aleyhi ve selam efendimizin bir hadisi şerifi vardır bu konuda. Alim alim bildiğiyle az bile olsa amel ediyandır. Yani bildiğini yapıyorsa, uyguluyorsa, onunla mucibince amel ediyorsa tamam alimdir. Ama mucizince amel etmiyorsa, o alim sayılmaz. Yüzlerce kitabı ezbere bilse, filibhaneden çıkıp önüne almadan, gözlüğünü takmadan, içindekileri bilen bir kimse bile olsa, bildiğini uygulamadığı için alim vasfına sahip olmuyor. Yani o yeryüzünün kandili olan şerefi insanlardan sayılmıyor. Peygamber Efendimiz'in varisleri olan o şerefi insanlardan sayılmıyor ümmetin kendisine emanet edildiği kimselerden sayılmıyor. O halde güzel kulluk, iyi kulluk yapmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğreneceğiz. Ve böylece İslam'ımızı ve imanımızı sağlamlaştıracağız, güzel yapacağız. Ve bildiğimizi uygulayacağız. Bir hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El ilmu ilman ilim İki çittir iki çeşittir. Ve ilmım sabitun fil kalp. Bunlardan birisi insanın gönlüne yerleşmiş ve orada sabah bulmuş, sabit olmuş, yer tutmuş olan ilimdir. Özellikle el ilmun nafi. İşte bu faydalı ilimdir. İstenen, arzu edilen ilim budur. Ve ilmin fildisa birisi de Göğne girmemiş, sadece dilinde kalmış insanın. Özellikle hücetün ala Allah, hücetullahi ala ibadihi. Bu ilim de Allah'ın kulları aleyhinde ahirette mahkeme-i kübra'da kullanacağı bir delildi. Bak, sen dilinle bunu söylemişsin, ama onun mu'cevince amel etmemişsin diye Allahu Teala Hazretlerinin onun aleyhinde delil olarak göstereceği ilimdir. Yani eğer ilim sadece dilindeyse, gönlüne yerleşmemişse, içine tesir etmemişse, kendisine hakim olmamışsa sadece dilde kalması kıymetli değil. Yine bir başka hadis-i şerifte bu konuyu açıklayan bir hadis-i şeriftir bu da. Peygamber Efendimiz alimleri 3'e ayırıyor. diyor. El o selasetim. Alimler 3 çeşittir. Raciun aşe birinlarsın ve aşe bir ilmihi. Bir alim ki insanlar onun ilminden istifade ediyorlar ve kendisi de ilmini uyguluyor, ilmiyle amel ediyor, büyük sevaplar kazanıyor. İdeal alim tipi bu. Ferâ aşe bi ve ehleke nefsahû. 2. tip insanlar bu ikinci tip alemin ilminden faydalanıyorlar. Çünkü bilgi ders veriyor, okutuyor. Yani üniversitede hocalık yapıyor, yazılar yazıyor diyelim misal olarak. İnsanlar istifade ediyorlar. Fakat ehleke nefsehu. Kendisini helak ediyor. Niye? Çünkü bilgisini uygulamıyor ve Allah yolunda yürümüyor ve Allah'ın emirlerini kit Demek ki başkasına faydalı oluyor ama kendisini felak ediyor. Hani büyüklerimizin söylediği gibi mum gibi kendisi yanıyor, eriyor, yok oluyor fakat başkalarını aydınlatıyor. Bu ikinci tipi alim. tip alim. Veraculum aşbi ilmini velam yâ gayruhu. Üçüncü tipte alim biliyor Allah'ın neleri sevdiğini ve uyguluyor fakat başkasına bir faydası yok kendi halinde içine kapanık. Yaşıyor Ve böylece sevap kazanıyor. Tabii bu üç tipten en faydalısı kendisinin de faydalandığı iliminden, başkalarının da faydalandırdığı alim tipidir. O halde bizler böyle olma gayret etmeliyiz. Özetlememiz gerekirse bu cuma sohbetimizi sevgili akra diyor dinleyenlerim, Allah'a güzel ibadet etmekle vazifeliyiz. İbadetlerimiz, hayat tarzımız demektir. Hayatımızdaki her hareketimiz, davranışımız, ibadet sayılabilir, niyetimiz halis olduğu zaman. Fakat davranışlarımızı, hayatımızı ilmin ışığında düzenlemeli, ve seçeneklerimizi ilme göre seçmeliyiz, tercihlerimizi ona göre yapmalıyız. Bunun için de İslami ilimleri öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilmin kaynakları olarak buyurmuş ki ilim üç tanedir ana olarak birisi Allahu u Teala hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetler, ikincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i sünnyesi. üçüncüsü bunlardan çıkartılmış olan hükümler. Bundan sonrası artık ilavedir Demek ki ana kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif ve bunlardan çıkarılmış olan dini hükümler olmuş oluyor. Bunları bileceğiz ve bunları hayatımıza uygulayacağız. Yani ilmimizle amel edeceğiz. Eğer sadece kendimiz hayatımıza tatbik edersek bunun sevabını alırız. Fakat daha sevaplı olan ve benim herkese bütün oku, dinleyenlere tavsiye ettiğim nokta tercih ettiğim husus hem bileceğiz hem de bildiğimizi başkasına öğreteceğiz. Yani bir tek bilgi bile bilsek bunu çocuğumuza söyleyebiliriz, hanımımıza söyleyebiliriz, komşumuza söyleyebiliriz, yolda arkadaşımıza söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir i şerifinde buyuruyor ki bir toplantı yapılıp da o toplantıdan insanlar bana salatü selam getirmeden Allah'ın emirlerinden bahsetmeden kalkarlarsa sanki bir leşin etrafına toplanıp kalkan varlıklar hayvanlar gibi olur buyuruyor. Demek ki sohbetlerimizi bile, özel sohbetlerimizi bile ilimle ziimetlendirmeliyiz. Allah'ın emirlerini herkese anlatmaya çalışmalıyız. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz'in sahabesi çok kıymetli insanlardı ve ümmetin Peygamber Efendimiz'den sonra sıralamada ikinci tabakada gelen en üstün tabakasıydı sahabe-i kiram. Ve bunların hepsi bizim bugünkü bilim seviyemizi düşünecek olursak bu seviyeye muhakkak sahip değillerdi. Bizim onlardan bazı konularda daha fazla şeyler bildiğimiz muhakkaktır. Fakat onların üstünlüğü bir peygamber efendimizin sohbetine nail olmuşlar ve dini en sağlam kaynağından en yakından en güzel tarzı öğrenmiş idiler bu idi üstünlükleri ikincisi bildiklerini başkalarına, kendileri uyguladıkları gibi başkalarına da anlatıyorlardı ve hatta doğdukları yerde durmadılar dünyanın her yerine yayılarak İslam'a yayma gayret ettiler ve Allah'ın emirlerini başlamanı öğretmeye çalıştılar. Bu halde bizler de aynı sahibi i kiram zihniyetiyle hareket etmeliyiz. Onların yaptığı gibi yapmaya çalışmalıyız. İlmi öğrenmeliyiz. kendimizi uygulamalıyız. Az da olsa bu bildiğimizi başkalarına anlatma ve İslam'ın güzelliklerini insanlara öğretmeye gayret etmeliyiz. Bu insanlar en yakınlarımızdan başlayarak hayatta karşılaştığımız, halka halka çeşitli münasebetlerde bulunduğumuz insanlar olabilir. Önce çocuk çocuğumuzu İslam'a göre yetiştirmek vazifemiz oluyor. Hanımımızı yönlendirmek vazifemiz oluyor. Bu birinci vazifemiz. Ondan sonra akrabamıza, yakınlarımıza, dostlarımıza İslam'ı anlatmalı. Her fırsatta İslam'ı başkalarına, bir parça daha öğretmeye gayret etmeliyiz. Hukuk fakültesini birincilikte dikilmiş bir kardeşim vardı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Hayatta da çok başarılı oldu. Allah selamet versin. O üniversitedeyken sohbet ettiğimizde demişti ki ben her fırsatta fırsatı ganimet bilirim. İslam'la ilgili birkaç söz vererek etrafıma faydalı olmaya çalışırım demişti Misal de vermişti. Birisi gelmiş yanına demiş ki e, sana hayranım çok çalışıyorsun ve hukuk fakültesi gibi zor bir fakülte de birinci olmuşsun. Nasıl sağladın bunu? Tabi bir insanın yüzüne karşı övülmesi onu şımartabilir. Kardeşimiz düşünmüş Esahullah demiş. Tevazu duygularını kendisini çekmeye çalışmış ama hemen demiş ki kardeşim Karşısındakine. Benim bu çalışmamın kaynağı imanımdır. Ben Müslüman olduğum için, mümin olduğum için bu başarıyı imanıma ve Müslümanlığıma borçluyum demiş. Yani bu fırsattan dahi istifade ederek karşısındakinin hayranlığını, kendisine olan hayranlığını İslam'a olan hayranlığa döndürmeye gayret etmiş. Biz de hayatımızda böyle yaparsak sahabenin Rıdvanullah Aleyhi Mecmen davranışı gibi davranmış oluruz. Ve böylece İslam'ın yayılmasına hamice kararınca hizmet etmiş oluruz. Sevgili dinleyenlerim Cumanız mübarek olsun. Ve Allah size ömrünüzü rezasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Çok hayırlı ilimler öğrenmeyi faydasız ilimlerden uzak durmayı, ömrünüzün her anını, her saniyesini güzel değerlendirmeyi nasip eylesin. Gönlünüzce temenni ettiğiniz gibi, hoş, mutlu ve bahtiyar bir ömür sürmenizi ve allah Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı, ahiretlerin her türlü nimetlerine, mutluluklarına cennete nail olmayı nasip ve müyesser eylesin. Hepimize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim, aziz ve sevgili dinleyenlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah sabbet.